Merhaba, Mersin'de Mersin Çevre Dostları Derneği üyeleri yürürlüğe giren ve ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doğal gaz boru hattı, petrol ve doğal gaz arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin Önüne açacak olan Orman Kanunu'nun 16, 17 ve 18. maddelerine tepki gösterdi. Yeni yönetmeliğe tepki göstermek amacıyla Çevreciler Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması yaptı. Çevreciler adına açıklama yapan Mersin Çevre Dostları Derneği Başkanı Suna Kılıççı, bu kanun ile ormanların tamamen savunmasız bırakıldığını söyleyerek yeni yönetmelik yap-işlet devret modeli ile yapılacak Demiryolu, yolu, otoyol, benzeri ulaştırma yatırımları için bedel alınmayacağı öngörülüyor. Kaza alanlarında çıkan molozlar ormanda depo edilebilecek bir yandan dağları bir yandan ormanları yok edecekler. Bu düzenleme ile orman alanlarının orman ürünü işleyen fabrika ve tesislere tahsis edileceğini kaydeden kılıççı, bu tesislerin ormanlar açısından önemli bir tehlike oluşturması nedeniyle bir veya 4 kilometre mesafede özel mülkiyete tabi araziler üstünde kurulmasının daha önce izne tabi tutarken bu tür tesislerin şimdi devlet arazisi üzerinde sınırsız bir şekilde kiralanmasına olanak tanımıştır. Uygulama ülkenin tüm genelinde orman varlığını yok edecektir. Orman öyle bir doğal kaynaktır ki yalnızca bugün yaşayan insanların değil gelecek kuşaklarında hayatlarını sürdürebilmeleri için korunması gerekmektedir. Bu nedenle bu kaynağın devlet tarafından korunması ve geliştirmesi zorunludur ifadelerini kullandı. Kılıççı düzenleme anayasanın 56. maddesini verdiği sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına da aykırıdır. Bir an önce düzenleme iptal edilmelidir diye konuştu. Ümit ediyoruz artık ormanlarımız esasında bir kaynak olarak değil bir varlık olarak kabul edilip hakları çerçevesinde daima ve her zaman korunmalı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla bir küçük adım atıldığını açıkladı. Karayolları ve Dışında Yaban Hayvan Ölümleri Projesi Karayap kapsamında yapılacak çalışmalarla yaban hayatı bağlantılı kazaların sık gerçekleştiği noktalar belirlenecek. Türkiye'de halen kısıt sayıda bulunan ekolojik köprülerin sayısı arttırılarak yaban hayatı üzerindeki baskı biraz olsun azaltılacak. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye'de yaşanan ekonomik ve endüstriyel çarpık büyümenin bir sonucu olarak Ortaya çıkan gereksiz karayolu ağının örümcek gibi sarması sonucunda yaban hayatı ve özellikle de büyük memeliler tükenme noktasına geldi veya tükendi. Özellikle ulaşım hatlarından otoyol ve bölünmüş yollar yaban hayatı yaşam alanlarının, ormanların bölünmesine neden oluyor. Ortaya çıkan bölünmelerin birbirinden bağımsız daha küçük bitki ve hayvan popülasyonlarının oluşmasına türlerin tükenme ile karşı karşıya kalmasına neden olduğu belirtiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen karayap ile tespit edilen hassas alanlarda ekolojik bariyerler üst veya alt geçici oluşturulacak. Ayrıca karayolları genel müdürlüğü de bilgilendirilerek inşa edilecek yeni karayolları ve demiryolları ağlarında bu veriler ışığında ekolojik köprülerin yapılması sağlanacak. Karayap projesi kapsamında taşı çarpması sonucu bir hayvanın ölmesi durumunda, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün olay yerini ve zamanını karayolları haritasında kaydedeceğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, projeyi de aynı zamanda yerel ve ulusal basında da takip edilecek verilerin haritada yer alması sağlanacak. Böylece bu haritayla yaban hayatı hakkında bilgi veren varlık yokluk anket çalışması da yapılmış olacak diye konuştu. Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Yunus Algın gazetecilere yaptığı açıklamada son yağışlarla, Meriç nehrindeki su seviyesinin kademeli olarak yükseldiğini ancak taşkın tehlikesi olmadığını söyledi. Bulgaristan'ın Arda nehrinin de enerji üretimine başlanması nedeniyle yaklaşık 250 metreküp saniye su bırakılmaya başlandığını ifade eden Algın şöyle konuştu. Cumartesi gününden itibaren yağışlar nedeniyle Arda nehrinin debisinde bir yükselme oldu. Bulgaristan'ın enerji üretimi nedeniyle su bırakması ve yağışlar dolayısıyla Meriç nehrinde su seviyesinin bir metre yükseldiğini biliyoruz. Bu yükselme alarm seviyesinde değil. Güzel bir haber de geldi. Arda Nehri'nde deviler düşmeye başlamış. Bundan sonra kademeli olarak düşmesini bekliyoruz diyor. Meriç Nehri'nde şimdilik sel taşkın tehlikesi yok gibi görünüyor. Kocaeli ve Sakarya için içme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölü'ndeki su azalması tehlike sınırına dayandı. Umutların bağlandığı Nisan yağmurlarında yeterli yağmaması sonucu göldeki su düzeyi normalden 2 metre 10 santim aşağı düştü. Su işletme kodunun minimum seviyeye inmesine 10-20 santim kaldı. Normal mevsimlerde 120 milyon metreküp'e kadar su girişi olan göle kuraklık nedeniyle en çok 85 milyon metreküp su girişi oldu. Bir yıl içinde yağışların önceki yıllara oranla %50 azalması, artan nüfusun yanı sıra sanayi ihtiyacının da karşılanması için çekilen suyun artması, İçilebilir Ender göllerden olan Sapanca'nın kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Hafta sonu Sapanca gölü kenarında piknik yapmaya gelenler de su miktarını görünce şaşırdı. İskellerin açıkta kaldığı, suyun 100 ila 50 metre kadar çekildiği, dikey olarak 2 metre 10 santim aşağı indiği görün sahilinde ise daha önce suyla kaplı olan yerlerin şimdi piknik yerine dönüştüğü görüldü. Bazı kişilerin İskelelerin altını çardak gibi kullanıp orada piknik yaptığını görüyoruz. Sapanca Gölü Türkiye'nin Aral Gölü olma yolunda maalesef hızla ilerliyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.